Yüzüm döküldü eski mektuplardan. Bir sigara içimi düştüm dünyaya. Korktum. Göz yaşına boğuldum efendim. Bir bilyenin peşinden çıkmıştım evden. Ev. Yani dışarısı korkunç bir küre. Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Uzak dur gövdemden dedim kurşuna... ...okşadı kalbimi gün ortasında... ...kırarak yüreğimi... ...büyüttü hüznü... ...genişletti içimdeki kara deliği... ...hedefe erdi kurşun... ...öldürdü beni... ...efendim... ...isyan zetiyor kalbim... ...dinleyin... ...işgal edilmiş bir kentte haykırıyorum anneme... ...yenilmedim... ...kirli su içmedim... ...bakın gözlerime... ...kocaman gözlerime... Umut damla damla akıyor efendim. İşte ölen benim. Ölen Filistin. Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Ertelenmiş mutluluğun çocuğu. Ben saklandım. Kurşun buldu beni. Ayağıma değdi önce soğuk nefesi. Karnıma, omzuma daha sonra da... Dört kurşun var içimde. Ben Muhammed'im. Nereden geldi bu bela başımıza efendim? Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Kelimelerde yaşayan bir ülkenin çocuğu.